Ekonomi, ekoloji Hazırlayıcınanlar Karış Gençer Baykan, Mahir İlgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Ee, bu hafta yine gündemdeki konuları e, konuşacağız. Ee, biraz e, içeride e, neler oluyor, neler bitiyor onlardan bahsedeceğiz. Ee, çok yeni bir e, web sitesi hazırlandı. Ee, geçtiğimiz günlerde de tanıtımı yapıldı. Gerek sosyal medyada, gerekse çeşitli... Ee, ...özellikle kentleşme, çevre e, gibi e, konularda yayın yapan e, sitelerde de e, hakkında bilgiler yer aldı. E, aslında e, epeyce Türkiye gündeminde yer tutan e, konuların bir derlemesi diyebiliriz. E, projeler, İstanbul.com sitesi bu. E, bu site İstanbul Serbest Mimarlar Derneği tarafından... E, aslında yani fikir babası onlar İstanbul Serbest Mimarlar Derneği ve e, projeyi de Mimar Sinan Üniversitesi'nden şehir plancısı, e, şehir planlaması konusunda e, doktora yapan e, üç tane genç arkadaşımız e, gerçekleştirmiş. Murat Tülek, Sevil Şeten ve Yakup Çetinkaya. E, bunun yani uygulamasını e, Ekim ayından bu yana işte aşağı yukarı bir altı aylık ...çalışma sonucu bu siteyi... E, ...hayata geçirdiler. E, site özetle nedir? E, belki merak eden dinleyicilerimiz de... ...bir yandan e, bakabilirler. projeler istanbul.com e, sitesi. E, bu sitede... E, ...aşağı yukarı... 10, ...11 e, yıldan bu yana... ...İstanbul'da planlanan... E, ...işte projesi... E, ...bir şekilde gündemde olan... E, ...kamuoyunda... E, ...çok fazla konuşulan, ses getiren... Belki yapımına da başlanmış olan şu an inşaatı devam eden genel olarak kentin doğasını kentin kimliğini ve kentsel hafızayı etkileyecek mega projelerden bahsediyor bu site ve aslında mega dediğimiz zaman illa da ee, çok büyük, çok devasa yani işte daha çok gündemde yer alan bu e, 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul gibi e, gerek maliyetleri açısından gerekse e, kapladıkları alanlar açısından e, mega olan e, projelerin yanı sıra e, toplumsal anlamda e, ve e, kent kimliği e, açısından etkisinin, çok büyük olduğu veya işte yapımı tamamlandıktan sonra olabileceği projelerde bu şeyde sitede yer alıyor. Yani mesela bir emek sineması inşaatı yani emek sinemasının yıkılıp yerine oraya işte bir AVM yapılıyor olması da bir mega proje Çünkü kent hafızasında ki etkisi evet. çok büyük olduğu için. Yani şehir halindeki etkisinden çok daha büyük e, kültürel, e, sosyal etkileri olacağı için e, evet. onlar da mega projeler arasında. Site e, biraz inceleyince mega projeler İstanbul.com sitesini e, bu site yapan ekibi zaten başka benzer projelerden de tanıyoruz bir kısmını Hı -hı. E, Türkiye Çevre İtibafları haritasında evet. e, o ekibdeki Çevre arkadaşlar e, yapmıştı. Evet, o da benzer bir interaktif. E, evet. Haritaydı. Evet, o da gayet başarılı bir gayet başarılıydı. E, harita. E, yani bu aslında işte hani basında e, sık sık konuşulan işte, işte şeyler en çok zaten e, bilinenleri ne? Herkes artık biliyor çünkü evet. havalanı vesairesi Kanal İstanbul'u. Ama Hı -hı. bunun dışında e, art, öyle yoğun bir gündem var ki, proje gündemi var ki sürekli yağıyor. E, Aynen öyle. Dolayısıyla takip etmek zor oluyor. Bu siteye girerek İstanbul'da, eğer İstanbul'da yaşıyorsanız neler yapıldığını, neler planlandığını veya görmek mümkün ve insan epey de eşete düşüyor. Yani şey de işaretlenmiş çünkü harita üzerinde interaktif bir harita var burada. Harita üzerinde yapılacak işte yollar, kanallar, zıvır zıvır bunların hepsi detaylı bir şekilde yer alıyor. Yer alıyor. İşte daha evet. yakınlaştırarak görmek de mümkün. Evet. Ve evet. E yani tamamen bir aslında İstanbul'un e, bütün coğrafyası e, değişiyor. Aynen öyle. Ve yani işte e, aslında yarının İstanbul'unu bugünden bu harita üzerinde e, görebiliyorsunuz. Yani e, e, nasıl diyelim e, ya aslında şöyle e, bu, yani son 10 yıl diyoruz. Mesela burada bir e, zaman e, tüneli e, zaman çizelgesi var bu sitede en işte yani 10 yıl önceye gittiğiniz zaman işte 2002-2003 gibi yıllara gittiğiniz zaman harita üzerinde işaretlenmiş 1-2-3 tane proje buluyorsunuz ne zaman ki işte 2009'a getiriyorsunuz o zaman çizelgesini ondan sonra yani o İstanbul haritasının üzeri beneklerle doluyor çünkü o kadar çok sayıda proje Açıklanmaya başlıyor ve işte yani kamuoyunda gündeme geliyor ki bunların hemen hemen hepsi işaretlenmiş. Yani daha doğrusu belli bir tabi tasniften geçirildikten sonra aşağı yukarı şu anda harita üzerinde işaretlenmiş 70 kadar proje var ama e, tabi site çok interaktif bir site bu siteyi yapanlar tabii bu canlı da bir site aynı zamanda e, yani siz e, öneri de getirebilirsiniz yani harita üzerinde İstanbul'un e, çok mega bir proje e, olduğunu düşündüğünüz bir projeyi bu siteye önerebilirsiniz de zaten e, projelerin listesi e, şey olarak e, alfabetik sırayla girdiğinizde hemen dökülüyor ve işte bu projeler hem şeye göre, alfabetik sıraya göre listelenmiş hem de türlerine göre yani hangi sektörlere, hangi alanlara hitap ediyor anlamında bir takım şeyler var. O projelerle ilgili yayınlanmış haberlere gidebiliyorsunuz. Projenin özelliklerini görebiliyorsunuz. İşte aslında tabii orada çok ciddi bir yine haber tasnifi de olmuş. Yani evet. bunun çok daha tarafsız olan... E, haber linklerinin oraya e, konması e, bir şekilde sağlanmış. Yani reklam veya işte e, reklamvari haberler e, ayıklanarak e, genellikle daha objektif olanlar e, buraya alınmaya çalışılmış. E, veya sensasyonel şey, haberler de işte biraz ayıklanarak evet, e, evet, alınmış. Evet, evet. Yani e, işte ne bileyim şu proje yapıldığında işte şu kadar insana iş sağlanacak, bu kadar insan refaha kavuşacak falan gibi yani e, afaki şeylerden biraz arındırılmış olanları e, yani projenin genel kimliğini anlatan e, bilgiler daha çok e, yer verilmiş. Ve çok önemli tabii başka şeyler de var. İşte her projenin üstüne bastığınız zaman bir künyesi çıkıyor. Yani ha, evet. e, işte senin de değindiğin gibi demin. E, ve burada e, yükleyiciler de yer alıyor. Bulunabildiği dönemlerde eğer o kadar ilerlemişse hı hı. E, yani hani şeyle düşünmek çok önemli işte bu hani son dönemde yine müksüzleştirme tarafından gündeme getirilen bu birbirine bağlantı ağları kapsamına evet, düşündüğü zaman çıkar haritası kapsamına düşündüğü zaman burada onun sağlamasını yapmak epey mümkün. Yani bir projenin üstüne bastığınız zaman şak altta böyle. Aslında e evet yani hem mülksüzleştirme.org sitesiyle. Bu e, mega projeler İstanbul.com sitesini e, birlikte okumak aslında e, çok e, faydalı çünkü e, birbirini çek eden e, iki site bu yani birbirini sağlamasını e, yapıyor. Aynen ya. birbirinin sağlamasını e, yapıyor. E, dolayısıyla e, yani bu mega projeler İstanbul.com sitesine e, göz atanların lüksüzleştirme.org e, sitesine de e, muhakkak e, girmesinde fayda var. Çünkü yani kentsel tahribat ee, bu kentsel dönüşümün o sermaye ve iktidarla olan e, ilişkisi e, üzerine e, iki sitede çok ciddi e, bir... Ve yorumsuz Ve tamamen. yorumsuz evet evet e, sağlanıyor. Sadece gösteriyor hani neyin ne olduğunu hani onunla ilgili bir yorum veya bir çıkarım e, yer almıyor iki sitede de. O bakımdan çok faydalı şeyi de görmek mümkün tabi. Burada hani sıklıkla biz mega projeler olarak kamuoyunda öyle bir Hı -hı. isimle adlandırılıyor. Ne demek o hani o da? Yani şöyle, onu büyük projeler yetmedi, mega proje işte. Şimdi hatırlarsan dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Geçen yıl Ekim ayında gerçekleştirilen bir çılgın projeler konferansı olmuştu. O orada şöyle bir tartışma yaşandı. Bu aslında Avrupa'da da çok tartışılan bir konu. Çünkü aslında biz biraz Türkiye'de çok fazla son yıllarda bu tarz projeye maruz kaldığımız için sanki biz bunu çok yoğun yaşıyormuş gibi hissediyoruz ama aslında Avrupa'nın pek çok ülkesinde yani Hele de gelişmiş e, ekonomilerde görüyoruz bunları. Yani Fransa, İtalya, e, Portekiz, e, işte belki biraz daha e, Türkiye'nin muadili gibi görebileceğimiz Romanya, Bulgaristan e, gibi ülkelerde de çok fazla e, mega proje var. Ve e, bütün bu mega projelere karşı olan hareketlerin oluşturduğu bir forum var. O forumun hatta e, bu yılki e, toplantısı da ee, sanıyorum 11-14 Mayıs e, tarihlerinde Romanya'da olacak. Orada bu Rosa Montana, e, maden e, proje, maden hmm. ocağı e, projesi evet. var. Çok devasa bir e, maden işi. E, orada yapılması planlanmış bu yıl için. Şimdi oradaki tartışma e, şuradan kaynaklandı. E, yani Türkiye'de de bu tartışmanın e, uzantısı şöyle oldu. Şimdi ilk etapta bu Kanal İstanbul'la birlikte Türkiye'de biz bunları çılgın projeler olarak e, sınıflandırdık. Yani birdenbire çılgın proje yani dev, büyük, e, çok para harcanıyor. E, çok fazla insana e, sonunda e, bir ...yeni hayat e, imkanı verecek, yeni bir yaşam alanı, yeni hizmetler. Bu. Yani söylenen bunlar yani işte böyle. E, aslında ben buna biraz e, Türkiye'nin Dubai'izasyon e, süreci de diyorum. Yani <gülüyor> bir nevi o, o e, şehir, e, kentleşme modeline öykünen e, projeler bunlar. Tüm dünyada aslında bunlara verilen başka isimler de var. var. O yüzden ben de sormak evet, istiyorum. Evet, şimdi... En yaygın kullanılanlardan bir tanesi de anti insan projeler. Evet şöyle deniyor. Ee, özellikle Avrupa'da dedim ya, e, bu çok ciddi bir tartışma konusu. E, zaten bu bahsettiğim Avrupa'daki forumun ismi de böyle. Unnecessary Imposed Mega Projects. Yani empoze edilmiş gereksiz, gereksiz projeler. projeler. Yani senin dediğin de aslında e, çok ilintili yani insan karşıtı. Dolayısıyla bunlar e, gerek ekolojiye, e, gerek e, insana, e, mevcut yaşam alanlarına yarar daha çok zarar getirecek olan projeler Aynen. ve sanki e, çok büyük bir ihtiyaca cevap veriyormuş gibi e, kamuoyunda e, e, a, yani algısı böyle yaratılıyor bu projeleri veya bir kısmı Tabii e, bir kısmı da e, yeterince tartışılmamış Aynen ve o şekilde yapılmasının arkasındaki sebepler açıklanmamış. belli bir çıkar grubuna e, hizmet ediyor. Hizmet etmek üzere tasarlanmış olduğu için orada bulunan projeler hani bu projelerin hepsi gereksiz de e, otomatik olarak belki diyemeyiz. Hani bakmamız lazım, incelemek lazım, e, tek tek üstünde tartışılması lazım ama e, ortak noktası şu hiçbirinin e, bu tartışma sürecine e, tabi olmadan e, Birdenbire gündeme düşmüş olması ve hemen yine hiçbir katkı sağlanmadan çeşitli kesimler tarafından, hı hı. toplumun çeşitli kesimleri tarafından işleme konulmuş olması. Evet ee, ve tabii genellikle bu tür bu. projelerin özellikle yatırım maliyetleri ve daha sonrasındaki işletme maliyetleri ilk açıklananların hep çok üzerinde seyrediyor. Yani... Ee, aslında çok iyi planlanmamış, çok iyi projeksiyonu olmayan projeler. Ve tabii e, şimdi Avrupa'dakilerin üzerine tek tek e, çok bilgi sahibi değil mi aslında? Araştırsak bunu da bulabiliriz ama e, bu neden, nereden kaynaklanıyor bu? Bu aynı zamanda Türkiye'deki bu mega projelerin hemen hiçbirinin e, ÇED raporunun da olmamasından kaynaklanıyor. Çünkü e, yani kervan yolda düzülür misali. E, projeksiyonları iyi yapılmadığı, doğaya ve e, çevreye, insana e, tahribatları ölçülmediği için e, yani başta şu kadara mal olacak denen projeler daha sonra devasa bir takım e, paraların harcanmasına sebep oluyor. E, i̇stersen bir ara verelim. E, aradan sonra bu e, Avrupa'daki e, çılgın proje, mega proje e, tartışmasına devam edelim. Oh, ma douce souffrance Pourquoi s'acharner tu recommences Je ne suis qu'un être sans importance Sans lui je suis un peu par rouge Je déambule seul dans le métro Une dernière danse Pour oublier ma peine immense Je veux m'enfuir que tout recommence 94.9 Açık Radyoda Ekonomi Ekoloji Programında Mega Projeler İstanbul.com e, sitesiyle ilgili e, konuştuk ilk bölümde. Şimdi oradan yine e, devam ediyoruz. E, bu e, Avrupa'da e, işte Türkiye'de daha çok çılgın projeler diye biliniyor ama biz daha çok mega proje e, demeyi e, tercih ediyoruz. Neden böyle demeyi tercih ettiğimiz üzerine konuşuyorduk işte ilk yarıda da belirttiğimiz gibi Avrupa'da bu tür projelere empoze edilmiş gereksiz projeler lüzumsuz projeler deniyor ama kabaca mega projeler olarak da isimlendirebiliriz bir de yine bu tür projeler için söylenen bir beyaz fil tanımı var o da enteresan ee, bu e, İtalya'da hızlı tren e, karşıtı bir hareket var Tav diye. Onun e, bir üyesi Paolo Prieri bu e, işte geçen yıl Ekim ayında yapılan Çılgın Projeler Konferansı'na gelmişti. Orada kendisi bir sunum yapmıştı. E, genellikle işte bu tür projelerin e, dünyada küresel olarak beyaz fil olarak adlandırıldığını e, söylüyor. Yani e, bu da e, şuradan geliyor. Ee, aslında e, hiçbir e, ihtiyaca e, cevap vermiyor. E, birisine diyelim bir beyaz fil hediye ediyorsunuz ama hem bakımı e, çok pahalıya geliyor. E, size hiçbir zararı yok, şey, hiçbir yararı yok e, ve e, hediye olduğu için de bir şekilde ona bakmak zorundasınız. E, hiçbir yarar görmüyorsunuz ve sürekli e, para akıtmak zorunda kaldığınız bir mevzu şeklinde. Bir de o e, toplantıda e, bu Paolo Prieri e, şöyle söylemişti. Şimdi tabii Türkiye'de bu e, bu tarz mega projelere yönelik e, yani fena olmayan hatırı sayılır da bir muhalefet e, olduğunu söyleyebiliriz. Yani evet. bir toplumsal e, muhalefet var. E, ve e, bunu e, bu tür e, e, projelerin dayatılma e, Evreleriyle ilgili de şunu söylemişti. Şimdi e, yani kamuoyunda e, e, halkın gerçek e, ihtiyaçlarına aslında e, cevap vermekten uzak olan bu projeler tamamen e, tepeden inme olarak halka e, kabul ettiriliyor ve bir takım hayali... E, analizler ortaya sunuluyor. Yani işte bu proje hayata geçtikten sonra şu kadar insana istihdam yaratacak gibi e, ilk yarıda da bahsetmiştik. Ve çok enteresan bir şekilde bu tip projelere karşı olan insanlar gruplar da e, kriminal bir suç işliyormuş gibi yine kamuoyunda lanse Aynı. ediliyorlar. Ya yani bunun örneklerini Türkiye'de gördük. E, gördük. Yani e, sonuçta e, yaşam alanlarına savunmaya çalışan insanların sanık durumuna getirildiği, mahkemelerde süründürüldüğü pek çok örnek bugün Türkiye'de mevcut. Ve tabii tamamen bu tür projelerin planlanma, projelendirme ve daha sonrasında hayata geçirilme evreleri de tamamen kapalı kapılar. Ardında şeffaflıktan, denetimden, hesap vermekten Uzak bir şekilde ve bunların çok büyük bir ilerleme, modernleşme olduğu üzerine yaratılan efsanelerle sunulduğu böyle bir eğilim var dünyada da. Çok konuştum galiba. Yok yok yo, hayır e, gerekli konuştum belki <gülüyor> ihtiyaç vardı. E, tüm... ha, bu arada demin dinlediğimiz <gülüyor> o kadar hızlı girdim ki şarkıyı yine anons etmeyi unuttum. E, İndila'dan e, Derneğe Dans şarkısını dinlemiştik arada onu da söylemeden evet, geçmiş olmayayım. Son dans. Son dans. E... Son, dans. <gülüyor> son gülen iyi güler gibi olsun bu da gülene bağlı tabii. Gülene bağlı. <gülüyor> Kim gülecek bilmiyoruz. Ama evet öyle bir ihtiyaç olduğu kesin. Eee muhalefete bu projeleri bir kere şöyle tanımlamak lazım. Hani e, genelde şöyle yansıtılıyor işte. Bir e, bu, işte bir e, güvenlikleştirme çerçevesinden işte e, tırnak içinde terörist falan e, olarak bile adlandırılıyor. E, Bunun işte e, Kuzey Amerika'dan tutun işte e, şeye kadar Avrupa'da nispeten daha az ama özellikle Avrupa'nın doğusunda da var ve Türkiye'de de örnekleri mevcut. Evet. İşte bir grupta her şeye karşı olan işte muhalefet kendisini genlerinden DNA'sından gelen bir kesim gibi tanımlıyor. İşte o da bir tepeden bakma, bir aşağılama ve önemsizleştirme biçimi. Şunu unutmamak lazım birçoğu o şehirde yaşayan, önemli bir kısmı o bölgelerde yaşayan ve bundan hayatları... ...doğrudan etkilenecek insanların muhalefetinden aslında e, bahsediyoruz. bahsediyoruz. Dolayısıyla e, en azından kahve alınması gereken bir muhalefet olduğu söylenilebilir. E, şeyle ilgili çok konuşamadık. E, IPCC raporunun evet, ikinci kısmıyla e, ilgili. Belki haftaya e, yine... Ama bir önemli duyurumuz var. Ha, önemli ilgili. bir duyurumuz var. Onu yapalım tabii. Mi? E, yarın... Ee, ...saat 10 ila 12 arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde e, yapılacak bir toplantı var bununla ilgili. Ve e, raporun e, bizzat hani yazım ekibi içinde yer alanların da e, olacağı bir e, konferans yapılacak, toplantı Hı -hı. yapılacak. Ve bu konferansta işte raporun hem içeriği, önemli içeriğinin altı çizilecek... ...hem e, bizim için ne ifade ettiği Hı -hı. meselesine Hı -hı. değinilecek... Son derece önemli bir toplantı, hani evet. katılımda açık evet. Geline bilir. bilir çok da iyi olur Peki. diye bu duyuruyu da yapmış olalım. Bir başka duyurumuzda çevre seminerleri yapılıyor Türkiye'de, çeşitli üniversitelerde. Hı hı. Özyeğin Üniversitesi'nde 15 Nisan Salı günü yapılıyor, Bahçeşehir Üniversitesi'nde 16 Nisan Çarşamba günü 10.30'da. İTÜ'de İstanbul Teknik Üniversitesi Ayaza Kampüsü'nde 16 Nisan'da yine saat 14'te. Kadir hasta 17 Nisan'da saat 12'de ve Koç Üniversitesi'nde 17 Nisan Perşembe günü yine 18.30'da çevre seminerleri yapılıyor. Ve buna da işte, işte ünlü kâşif Thomas Kulheyn katılacak ve o konuşacak. Bunu da duyurmuş olalım. Evet. Bugün Ekonomi Ekoloji Programı'nda Projeler İstanbul.com sitesi üzerinden İstanbul'da yapılan, yapımı devam eden veya projesi konuşulan... Mega projeleri ele aldık. Siteye göz atmak isteyenler megaprojeleristanbul.com istanbul.com sitesinden erişebilir. Ve ilk yarıda da bahsettiğimiz gibi bu siteyi mülksüzleştirme.org sitesiyle birlikte incelediğinizde İstanbul'un geleceğinin haritasını çok daha net bir şekilde görebileceksiniz diyelim. Ve kapatalım. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.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 Pelin Dengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ulgaç ve Serkan Ocak. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.